Beşinci Macera Dedim ya açık ve engin denizler benim kaderim. Bağdat'ta geçen iki yıllık sükunetten sonra dayanamadım. Yanıma bir miktar ticaret eşyası ve altın alıp Basra'ya vardım. Daha önceki dört yolculuğumda da gemi kiralamıştım, bu kez satın aldım. Defalarca açık deniz görmüş, tecrübeli bir kaptanla anlaştım. Tayfaların seçimini ona bırakıp çarşıya çıktım. Döndüğümde birkaç tüccar da benimle gelmek istediğini söyleyince, kira ücreti karşılığında mallarını gemime yüklettim. Ertesi sabah erkenden açıldık denize. Rast geldiğimiz birçok adada ticaret yaptıktan sonra tekrar açıldık. Bir öğle vakti boş bir adaya tesadüf ettik. Kıyısındaki rengaren çiçeklerle, çeşni çeşni ağaçlar çekti dikkatimizi. Demirleyip bir kayıkla kıyıya vardık. Ağaçların ilerisinde beyaz, bembeyaz bir ışık parlıyordu. Ne olduğunu merak edip oraya doğru yürüdük. Yaklaşınca bunun anka kuşunun yumurtası olduğunu anladık. Devasa yumurta ucundan azıcık kırılmıştı. Koskocaman bir gaga kırığı genişletip çıkmak için debelenirken Arkadaşların bir kısmı ellerindeki baltaları alıp yavru kuşa hücum ettiler. Zavallı kuş, körpecik kanatlarındaki tüyleri sıyıran baltaları görünce acı içinde ötmeye başladı. Gözleri dönen arkadaşlar civcivi kalın halatlarla bağlayıp ateşte kızartarak yediler. Yaptıklarının çok ayıp olduğunu söyledimse de tınmadılar. Birden güpe gündüz karardı gökyüzü. Korku ve kaygı yüklü gözlerimizi havaya dikince... Anka kuşuyla eşinin geldiğini fark edip hemen kayıklarımıza atladığımız gibi gemiye sığındık. Yavrularının yolunmuş tüylerini ve kemiklerini gören anka kuşuyla eşi pençelerini aldığı dağ gibi kaya parçalarıyla peşimize düştü. Onlardan kurtulmaya çabalıyorduk ki anka kuşu pençesindeki kayıyı gemiye bıraktı. Kaptanımız usta bir manevrayla dağ gibi kaya parçasından kurtulsa da çıkardığı dalgalar yüzünden Handi ise boğulacaktık. Hemen ardından eşi bıraktı kayayı. Bu kez yırtamadık kefeni. Dağ gibi kaya düştüğü gibi gemimizi ortadan ikiye yarı verdi. Azgın sularla boğuştuk epey süre. Karşıma çıkan tahta parçasına can havliyle sarılarak kurtulmayı başardım ben. Arkadaşlarıma gelince gözlerimin önünde boğuldular. Allah'tan kıyı yakındı, karaya çıkmam uzun sürmedi. Dalgalarla boğuşmaktan iflahım kesilmişti. Bir süre dinlendim, sonra kalkıp ağaçlardaki yemişlerle karnımı bir güzelce doyurdum. Soğuk pınarlarından kana kana su içtim. Karanlık bastırınca yatabileceğim müsait bir yer aradım. Bir ağacın dibine yanaşıp çok geçmeden uykuya daldım. Kalktığımda çoktan sabah olmuştu. Adanın iç taraflarında ne var ne yok diyerek hemen yola koyuldum. İki üç saat sonra ırmak kenarında oturan zayıf ve güçsüz bir ihtiyar arastadım. Bir koşu yanına gidip selam verdim, cevap vermedi. Yalnızca titreyen parmaklarıyla ırmağın karşısını işaret edince ne istediğini anlamıştım. Sevaptır diye girdim koluna, yürümeye bile mecal olmadığını görünce bu kez sırtıma alıp geçirdim karşıya. İnsin için hafifçe eğildim ama inmedi. Ne yaptım ettimse onu bir türlü indiremedim. Ayakları bir yılan gibi çepeçevre sarmıştı belimi. Gündüzleri işaret ettiklerini yaparak, geceleri gösterdiği yerlerde yatarak günlerce sırtımda taşıdım bu sürüngeni. Bana o kadar eziyet ediyordu ki bir daha kimseye yardım etmemeye karar verdim. İşaret diliyle istediği bir şey yapmayınca bacaklarıyla hırpalıyordu beni. Ne menen bir illete düştüğümü sonradan öğrenecektim. Günlerden bir gün üzüm asmalarının kenarında mola vermiştik, o an parlak bir fikir geldi aklıma. Derhal harekete geçip, yerdeki içi boş Hindistan cevizlerini topladım. Üzümleri asmalarından koparıp, bu boş cevizlerin içine boca ettim. Gece gündüz kahırlar çektiğim halde sıktım dişimi. Üç beş gün sonra üzümler mayalandı, tadı meyhoş oldu. İçer gibi yapıp sarhoş ayaklarına yattım. Esrik halimi görünce o da imrendi, istedi. Güya nazlandım, ayaklarıyla birkaç kez vurup belimi incitti, ben de içi şarap dolu cevizi, sözüm ona zoraki'yi verdim. Aldı, bir yudumda dikti, çok geçmedi, kör kütük sarhoş olunca bacakları verdi. bunu fırsat bilip ihtiyarı bir halmede attım sırtımdan yere düştü, elime geçirdiğim bir taşla kafasını ezip gövdesini parçaladım. Öldüğüne kani olduktan sonra kıyıya doğru seyrettim. Uzaktan bir gemi gördüm, hemen el çırpıp bağırmaya başladım. Bir kayıkla aldılar gemi'yi. Kim olduğumu ve bu adada ne aradığımı sordular. Başımdan geçenleri anlattım. Bitirdikten sonra o ihtiyarı öldürdüğüne emin misin diye sordu kaptan. Evet dedim. Peki onu tanıyor muydun diye sordu bu kez. Kayıtsız bir dille bu sefer hayır cevabını verdim. Söyledi. Meğer öldürdüğüm ihtiyar kötü, korkunç bir yaratıkmış ve eline düşen bir daha kurtulamazmış. Oradan açıldıktan saatler sonra bir adaya yanaştık. Gemidekilere anlattığım talihsiz olay yüzünden tam takırdım. Tüccarlardan biri halime acıdı da bana Hindistan cevizi toplamamı ve topladığım bu cevizleri çok güzel fiyatlara satabileceğimi tavsiye etti. Nasıl toplayacağımı sorduğumda kendisini takip etmeme salık verdi. Düştüm peşine. Adaya vardığımızda herkesin yerden taş topladığını gördüm. Baktım tüccar arkadaşım da topluyor ben de toplamaya başladım. Eteğimizdeki taşlarla 3-5 dakika yürüdük. Sıra sıra uzun ağaçlar çıktı karşımıza. Herkes eteğindeki taşları alıp bu ağaçlara doğru fırlattı. Fırlatılan taşlara karşılık ağaçlardan Hindistan cevizleri atıldı. Şaşkınlığımı gören arkadaş durumu izah edince rahatladım. Meğer bu adanın maymunları hırçın ve saldırgan hayvanlarmış. Gündüzleri tat huzur vermediğinden ada halkı mecburen denizde sabahlar, akşama kadar işlerini gördükten sonra da karanlık çökmeden tekrar denize sığınırlarmış. Bu durumu keşfeden tüccarlardan biri ada halkına belli etmeden bu şekilde Hindistan cevizi toplayıp bunları satarak epey zengin olmuş. Bunu duyan diğer da sırf bu yüzden sonraları adaya gelmeye başlamış. Akşama doğru topladığım Hindistan cevizlerini tüccar arkadaşıma götürdüm. O da bunları satın alıp bana parasını verdi. Ertesi sabah daha fazla taş toplayıp daha fazla Hindistan cevizi topladım, daha fazla para kazandım. Gel zaman git zaman, artık ben de hatırı sayılır bir servete sahiptim. Bir sabah yaptığı her şey için arkadaşıma teşekkür ederek birkaç tüccarla gemi kiralayıp oradan ayrıldık. Açık denizlerde seyre başladık yine. Karşımıza bir ada daha çıktı. Açıkta demirleyip bir kayıkla karaya çıktık. Adadakiler meğer usta dalgıçlarmış. İstiridiyelerin kabuklarındaki incileri çıkarıp bunları satarak hayatlarını kazanırlarmış. Birkaç gün boyunca inci satın aldım burada. Ardından tekrar açıldık denize. Basra'ya vardığımızda elimdeki incileri satıp büyük bir servet biriktirdim. Bir hafta sonra Bağdat'a geldim. Servetimin bir kısmını fakirlere dağıtırken, bir kısmıyla yoksul bekarları evlendirdim. Kalanını ne olur ne olmaz diyerek hazineme devrettim. O günden sonra sakin ve huzurlu yaşantıma geri döndüm. Hamala dönmüş Sinbad ve ya görüyorsun işte yaştaşım diye söylenmiş. Bu serveti biriktirmem hiç de kolay olmadı. Ardından kendisine kulak kabartan konuklarını daha fazla bekletmeden yeni macerasına başlamış. Gözlerini kırparak masalını kesti Şehrazat. Ablasının sustuğunu gören Dinarsat gün doğumunu seyret aldı. Şehriyar Uyuşan dizleriyle karıncalanan ayaklarını ovarak minnet yüklü gözlerini zeki eşine çevirdikten sonra hiçbir şey söylemeden çekip gitti. Gece gelip çattığında kaldığı yerden devam etti Şehrazat.